İnsan ve Kainat Zerrelerin insan vücuduna girmesi bir hadise, çıkması ise ayrı bir hadisedir. Aynı şekilde insanın da bu dünyaya gelmesi bir hadise, gitmesi de ayrı bir hadisedir. Zerrelerin vücudumuza gelip gitmeleri bizim de. Bir gün bu kainattan gideceğimizi gösterdiği gibi... Bizlerin bu kainata gelip gitmemiz bir gün kainatında vefat edeceğine işaret etmektedir. Bir ağacın dalından kopardığımız küçük bir parçanın yanması ağacın tamamının da yanabileceğini gösterir. Zira yanma kabiliyeti o dala parçası olduğu ağaçtan sirayet etmiştir. Aynı şekilde kainatta inhilal ve bozulma hassesi bulunduğundan, bu hasseler kainatın bir küçük misal ve parçası olan insana da sirayet etmiştir. Nitekim, kainat önceleri mai iken bil ahale dağlar, taşlar, topraklar ve nebatat vücut bulduğu gibi, kainatın küçük misali olan insan da, Önceleri bir damla su iken, bu bir damla mayden, azalar, kemikler ve saçlar meydana gelmiştir. Evet, ruhun eskimiş libasını çıkarması. Birisine şu eskimiş elbiseyi çıkar, sana ondan daha mükemmel bir elbise giydireceğiz denirse. O adam elbette memnun olur. Bu teklifi kabul etmeyi bağırıp çağırsa divanelik eder. Ölüm de. Ruhun bedeni yani eskimiş libasını çıkarması demektir. Elbisesi eskiyen yenisine teveccüh ettiği gibi ruh da ihtiyarlıkta cesedin eskiliğinden adeta mutazarrır olmakta. ...ulvi alemlere çıkmak için bu beden libasından soyunmak istemektedir. Burada şu hususada işaret edelim. Terhis olan bir nefer elbisesini kışlaya bırakır. Daha sonra gelenler bu libası giyerler. Fakat padişahların elbiseleri müzede muhafaza edilir. Sonrakilere tevdi edilmez halife zemin olan insanın bedeni de mükerrem olduğundan mevden sonra mahsus bir merasimle kaldırılır ve kabristana tevdi edilir. Evet. Eğer vermek istemeseydi istemek vermezdi. İnsanın nefsine derci dilen binlerce ihtiyaçlar ve arzular o arzulara cevap verecek o ihtiyaçları tatmin edecek harici nimetlerin vücuduna kat'i bir bürhandır. Mesela, bir tavuğun altına hem ördek hem de tavuk yumurtası konulmuş olsun. Zamanı gelince, tavuk yumurtasından izni ilahiyle çıkan civciv, derhal yeri eşelemeye başladığı halde, ördek yumurtasından çıkan yavru sağa sola koşar ve yüzeceği bir göl ...yahut bir nehir arar. Ördek yavrusunun göle olan... ...bu arzu ve iştiyakı... ...harişte göllerin... ...nehirlerin vücuduna delildir. Ve o yavrularda... ...bu arzuyu yaratan... ...gölleri... ...ve nehirleri yaratandan... ...başkası değildir. Eğer... ...o Hakimi Zülcelal... ...akarsuları... ...gölleri yaratmasaydı ördeğe o arzuyu vermezdi aynen bu misal gibi insandaki ebed arzusu da ebediyetin ve ebedi saadetin vücuduna kat'i bir bürhandır madem o Hakim-i Zülcelal insana ebed arzusunu vermiş elbette rahmetiyle ebedi saadeti de ihsan edecektir Evet kim kendi uyanık vicdanını dinlerse ebed ebed sesini işitecektir. Bütün kainat o vicdana verirse ebede karşı olan ihtiyacın yerini dolduramaz.